Açık mimarlı. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmadı. Hazırlayıp sunanlar Cenk Dereli ve Volkan Taşkı. katkılarından dolayı Kalebudur'a teşekkür ederiz. Merhabalar. Açık Mimarlık yani... programına hoş geldiniz. Zafer derinle beraberim. Nasılsınız Zafer Bey? Teşekkür ederim. <gülüyor> Ey iyisinizdesiniz. İyiyim ben de. Eee uzun süredir hep yaptığım gibi e, dinleyenler daha doğrusu onu hatırlayacaklardır e, İzmir e, mesai fazlalaştığı için sürekli röportajlarla programa takılabiliyorum Bugün de e, yine İzmir'deyiz, Bornova'dayız e, otoyolun kenarında e, ama çok acayip bir yerdeyiz e, Neredeyiz biz? <gülüyor> e, aslında İzmir'in göbeğindeyiz evet. merkezindeyiz Aynen, evet. çünkü otoyollar, çevredeki yollar bile kesiştiği, birleştiği bir nokta burası. Bornova'sının tam ortasındayız. Hı hı. Ee, Yeşilova Höyü ziyaretçi merkezi idi. Adı. Evet. Ee, şimdi yeni bir ad var galiba değil mi? Şimdi yeni adı evet, Bornova Belediyesi. Tarih öncesi hı hı. E, Yaşam Müzesi hı hı. ismi adı altında. Daha farklı bir konsept içinde e, burası çalışmaya başlayacak. Öyle Heyecanla benim paylaştığım bir proje e, tamamlandı. Yani daha doğrusu tam anlamıyla tamamlanmaya çok yaklaştı Hı. diyelim. Kullanılmaya başlandı. E, Evren bu ile daha önce programımızı takip edenler bilirler. E, yaptığımız röportajlar vardı Yeşilova'yı Yüzyaretçi Merkezi hakkında. E, onları da tabii yine podcastlerden dinleyebilir e, dinlemek isteyenler. E, artık Mart ayındaydı galiba. Mart ayının ortasındaydı. Bir böyle hafif açılışla beraber artık ziyaretçi merkezi açıldı. Şimdi de yavaş yavaş sürekli konuklarını kabul etmeye başladı ve belki de sonbaharla beraber artık tam anlamıyla da faaliyete geçecek diye umuyoruz. Burası evet. bu anlamda nasıl bir yer? <gülüyor> Şimdi tabii aslında yaklaşık 3 4000 bin metrekarelik bir alana kurulu olan büyük bir kompleks. Evet. Ee, bir müze her şeyden önce ama farklı bir anlamı, farklı bir işlevi olan bir müze. Çünkü kaza alanı da yanında müze binası da ve de kaza alanında çalışan arkeologların bilimsel çalışmalar yürüttükleri kazı evi de aynı zamanda bunun bir parçası. Ee, bir kompleks dediğim gibi. Kompleks büyük bir e, yatırım gerektiren bir şeydi bu. Ee, Baranay Beyliyesi bütün, bütün masrafları her şeyin üstlendiği bir yarışma projesiyle burası ortaya çıktı. E, çok kısa bir zamanda değil mi? Çok kısa bir süre içinde evet neredeyse. Bir, bir buçuk tabii. yıl içinde inşası da gerçekleşti. Ama e, tabii 2008 yılında ilk kez önermeye başladığım bir projeydi Hı -hı. bu her şeydi. Hı -hı. E, ve sonuçta birkaç yıl sonra da olsa bu artık e, en azından görünür halde hı hı. bir bina e, kompleksi gerçekleşti. Işte. Peki şunu sorayım. E, Zafer Derin arkeolog. arkeolog evet. e, bunu tabii ki önceden söylemedim. E, 2008'den beri bir sürecin olduğundan bahsettiniz. Hı hı. E, yani işte bu fikir nasıl ortaya çıktı? Yanında olduğumuz e, Yeşilova Höyü'yü mesela bu kent için neden önemli e, ve sonrasında bütün o 2008'den beri ortaya çıkan fikirler nasıl bu yapıya, bu araştırma merkezi gibi çalışan aslında bir ziyaretçi merkezi, bir müze burası aynı zamanda aynı zamanda kendisindeki kendi çevresindeki yapılı çevre içi yani mahalle içinde aslında bir mekan sağlıyor bir yandan bütün açık alanlarıyla, kapalı mekanlarıyla. Bu fikir nasıl evrildi? Nasıl ortaya çıktı? Bu Yeşilova Hüyü macerası sizin için nasıl başladı? Aslında şöyle Yeşilova Ayı macerası 2003 yılında başladı. Aha. Bir belediyeler buradan toprak çekerken çıkan bazı bulgular vasıtasıyla e, burayı tespit ettim. Hı hı. Diyeyim. E, ve 2005 yılında da ilk kez müzeyle bir kurtarma kaslı yapıldı. Hı hı. Yani buradaki kalıntılar nedir ne değildir onları bir görelim diye başladığımız bir kısa süreli bir çalışmaydı hı hı. ama 2 yıl çalıştık. 2 yıl sonunda zaten 2 yıl içinde İzmir'in önce tarihini değiştirdik. Evet. Önce bir e, eskiden 5 bin yıl önceki 5 bin önceye giden bir tarihi evet. varken ilk bulgularla 8 bin yıl önceye gittiğini buradaki evet. bulgular sayesinde ortaya çıkarttık. Ve ardından yapılan çalışmalarla 1500 yıl daha attı. Böyle geriye doğru gittikçe 8 e, bin 5 yıl önceki bulgulara da ulaştık. Evet. ve e, O bulgularla birlikte aynı zamanda çok geniş bir alanda dağınık olarak bir yaşam burada gerçekleştiğini tarih öncesi dönemde algıladık. Tabii tarih öncesi dönemler e, aslında kökenlerimizi araştıran yani burada yaşayan İzmir'in ilk toplumu kimdi, nasıldı, hangi ırka e, sahipti, nelerdi, nasıl bir yaşam tarzları vardı bunu araştırmaya yönelik bir çalışmaydı bu. Ama tabii bu kadar çok şey yıl ve yıl öğrenmeye başladı ki sadece İzmir içinde, Ege bölgesi içinde, hatta Batı Anadolu dolu e, arkeoloji içinde birçok yeni bulgular ortaya çıkmaya başladı. Böyle olunca. E, Olayı daha farklı bir şekilde sunma ihtiyacı duydum. Çünkü klasik bir yerde, gidersiniz klasik bir kente, işte sütunlar, evet. e, caddeler, e, mermer bloklar, kocaman yapılar görürsünüz ama prehistorik istorik yani tarih öncesi dönemine ait bir yerleşim alanında taş temelleri, en fazla bir taş e, bir metre yüksekliğinde kerpiş evet. duvarları bulabilirsiniz. Çünkü öyle bir yaşam içinde onlar çıkmıştır. E bunu sergilemek, anlatmak daha zordur. Hı hı. Yani yol üzerinde ulaşmaya benzemez. İşte bunu anlatmaya, toplumun daha çok kökeniyle ilgili, ilk yaşamla ilgili nasıl olduklarını, nasıl bir süreç içinde bulunduklarını anlatmaya yönelik olarak bir yani düşünce kafamda belirdi. Bunu yani neden... bunu, bunu sunmak istedim. Yani aslında şöyle, biraz karşı olanlar, alanlar kazı yapılan alanlar toplumdan daha uzak olarak görüyordum eskiden beri. Yani bunu toplum biraz daha içine çeken, biz kentin içindeyiz hatta kentin tümünü içinde alan ama evet. daha kontrollü bir şekilde burada var olmasını istediğim e, kitlelerin e, olmasıydı arzum. Böyle bir proje bağlamında hemen kazı alanının dibinde e, belediye ait de geniş bir, yine sit alanı olan bir alan e, tespit ettim. E, orada yaptığımız kazı çalışmalarında toprak çekildiği için zamanında bir herhangi bir bulgu olmadığı için de burayı bir müze, işte bir aktivite alanı olarak kullanılması yönünde 2008'de ilk kez öneriler getirmiş Bunu neden soruyorum? Çünkü yani açık mimarlık programımızın adı zaten. Şimdi bu yapının yapılmasının arkasında bir kısım düşünceler var. Yani konumlanmasından yerleşimine, işte bu bahsettiğiniz toprağın alınmasıyla boşa çıkmış olan alanın değerlendirilmesi, bir yandan o alanın tarif edilmesi binanın biçimine de biraz yansıyor tabii ki yerleşimlerine vesaire. Bir yandan da sizin işte bu kent kentin tümüyle bütün bu arkeolojik çalışmanın ya da bulunmuş olan e, neolitik yerleşimin ki bahsettiğiniz gibi tarihi için kentin çok önemli olan e, bütün bu verinin de karşılaşmasının kurgusu aslında tariflenmeye başlanıyor. O da çok önemli. O da mimari bütün her şeyi etkiliyor aslında. Ve 2008 yılında bahsettiğiniz işte bütün bu kurgunun başladığı andan itibaren aslında yarışmaya kadar giden süreçte ve yarışmanın programında da bir fiil olarak sizin o bütün bu kurmak istediğiniz ilişkilerin tarifi yapılır aslında. Anladığım kadarıyla değil mi? Tabi. Aslında bir senaryo hazırlarken, binanın Hı. senaryosunu hazırlarken. E, kafamdaki kurguyu da burada e, tabii, yazdım. Yani çünkü senaryoyu büyük oranda yine ben yazdım. Yani Değil. neyin ne olması gerektiği binanın ya da kazı evinin Değil. nerede olması nasıl bir bütünlük içinde bulunması ne kadarlık alanlarda ne yer alması gerektiği konusu belediyeden oluşturulmuş aynı zamanda mimarlık e, fakültelerinde oluşturan bir komisyon eşliğinde bunları hazırladık. Ama temel senaryo tabii e, ana şeyler e, bana aitti. Evet. Amaç e, buradaki bina ya da bina topluluklarını yaparken e, kaza alanlarından uzaklaşmamak, onlarla birbirine entegre olmuş ya yani da bir araya gelen aynı zamanda buraya toplum geldiği zamanda üçünün ya yani ikisinin bir arada olduğu bir ortamda rahat edebileceği bir e, yaşam alanı oluşturmakta temel amaç. Ee, aynı zamanda yaşayan bir arkeolojik alan olsun. Yani binada yaşasın, hı hı. orada eski kalıntıların olduğu yerde yaşasın. Hı hı. İnsanlar da bu yaşam içinde e, daha eğlenceli, daha zevk alarak, daha öğrenme isteğini arttırarak bir alanda dolaşsın istedim. Bu binanın e, e, alanın e, planlanma şekli düşüncelerden ortaya çıkıyor. Yani dolanım kurgusunda da zaten e, binanın içerisinden içinde gezerken binan sürekli ya kazı alanına ya diğer açık alanlara ya da kazı evinin kendisine açılıyor ve e, bir şekilde karşılaşmaları imkanlı kılıyor. Orada da sizin önerileriniz vardı galiba belli şeyleri, karşılaşmaları oluşturmak adına. Çünkü e, şöyle diyelim, e, zaten dinleyenler de bir ufak bir araştırma yaparlarsa hemen bulacaklardır. Burada e, sadece ziyaretçiler işte gelip bir binadan, yani bilet alıp bir binadan içeriye girip sabit bir sergiyi gezip çıkmıyorlar. E, çok farklı hem yaş gruplarına yönelik olarak şeyler var hem de aktivite tipleri de çok farklı. Burada bir e, raflarda sergilemenin yanında aynı zamanda yapılacak, yapılan e, araştırmanın ya da kazının ya da tasnifin de görülebildiği yerler var. Ya da çocuklarla ilgili e, çocukların da oradan katılabileceği şeyler var mesela. Bir, burası sadece bir yeni yapılmış bina değil, bir de bunun yanında bir köy inşa ettiniz değil mi? Ondan isterim. E, <gülüyor> yani e, aslında e, kazı alanı birinci bölümdür. ikinci bölüm binanın sergileme alanıdır. Diğer bir bölüm kazı evidir. Yani arkeolojik bulguların e, değerlendirildiği, <gülüyor> insanların herkesin görebileceği bir üçüncü bölüm e, dördüncü bölümde e, neotik köydür hı hı. E, aslında bir de beşinci bölüm var e, arkeolojik parktır yani evet. çocukların e, diğer aktiviteleri yaptığı bir yer e, tabii buraya gelen ziyaretçiler kazı alanlarını aktif olarak yani çalışırken de izleyebilecekleri bir kazı alanı çok son derece yapıp onu görebildikleri gibi e, bu dönemi yani kazıkları dönemi yaşayabilecekleri bir de köyün içine hı hı köyün içine döneme ait giysileri giyip o dönemki gibi bütün elektronik e, eşyalardan uzaklaşarak e, kısa bir sürede olsa orada yaşayabiliyorlar. Yani bir taş aletin nasıl yapıldığını, ne amaçla kullanıldığını ya da ne tür bir yaşam içinde bunların yer aldığını o müzede sergilenen eserleri, vitrinde olan şeyleri yaşayarak e, yani görmüş oluyorlar. Bu tabii en büyükler en küçükler için e, algılamayı arttırıcı bir e, unsur. Onun dışında çocuklar kendi kazı alanlarında kazı yapabiliyorlar. Ee, oturup başka kaza alanlarında diğer e, kaza alanlarındaki çalışmaları canlı olarak izleyebiliyorlar. Yani e, hem elektronik tekniğim hem de aynı zamanda e, yani arkeolojik tek, güncel daha basit tekniklerinde her türlü şeyin izlenebildiği restorasyonun nasıl yapıldığını rahatlıkla görebildikleri aslında şeffaf bir alan. Yani bütün yaşamın e, artık yaşamın e, da yer aldığı içinde yer aldığı güncel yaşamla bütünleştirilmiş e, şeffaf bir e, aktif bir alan tamam. evet, şey yapalım kısa bir ara verelim ondan sonra devam edelim sohbata bir aradan sonra. Ee, Zafer Derin'le beraberiz. Bornova'dayız. İzmir'in göbeğindeyiz. Bir Neolitik yerleşimin yanında e, yeni yapılmış olan e, müze binasındayız. Öyle diyeyim. Evet. Aslında çok amaçlı bir bina burası. E, tabii tekrardan hatırlatmakta fayda var. Daha önce bina ile ilgili e, bir program yapmıştık aslında. Tasarım ile ilgili, tasarım yaklaşımı ile ilgili mimarı evren ile konuşmuştuk. Bugün Zafer Derin'le beraber, arkeolog Zafer Derin'le beraber bu binanın fikrinin nasıl doğduğunu, içinde bulunduğu alanın önemini e, ve nasıl yaşamaya devam edeceğini aslında e, biraz konuşalım istiyorum ben. E, siz sadece bina programının hazırlanmasında, buranın e, ziyaret kurgusunun e, hayalinin kurulmasında ya da ara vermeden önce bahsettiğiniz 5 farklı ana tipteki ziyaret biçiminin burada var olmasının haricinde kent parçası ile ilgili, mahalle ile ilgili pek çok tasavvurda bulundunuz ve eylemleriniz oldu. Onlardan bahsedelim istiyorum ben. Yani nasıl şeyler onlar? Aslında tabii arkeoloji eskiden biraz topluma kapalı bir şeydi. Ben öğrencilik yıllarından itibaren yaptığım şey mümkün olduğunca çevresine, çevreme insan almak. Çocuk, başka büyükler vesaire. Çünkü e, e, çevreye ne kadar iyi anlatabilirseniz aynı zamanda o alanı o kadar daha iyi koruyabilirsiniz. Yani önce kendini zaten sahipleniyorsunuz ama çevrenin de bu işi e, arkeolojik alanları, tarihi kültürü sahiplenmesi gerekiyor. E, bunun için de e, daha kazının başından itibaren 2008 yılından e, itibaren e, çevredeki iki tane mahalleyi e, birleştiren e, Kayet diye bir dernek kuruldu. E, bu kayetin de hatta amlemi buradan çıkan bir mühürdür e, yani öyle değil. E, amaç e, mahalleyi bilinçlendirmek e, çevreyi bilinçlendirmek e, Karacaoğlan ve ova mahallelerinin oluşturduğu bir şey muhtarlarda bu iş, e, işin içinde yani iki muhtarda e, aynı zamanda çevredeki esnaf e, ileri gelen birçok kişi de var. E, amaç e, burada hem yakın çevreleri içinde tarihsel bir alanın var olduğunu, buranın ileride turizm açısından birçok getirilerinin olabileceğini görmek, bu alan sayesinde çevrelerin daha güzel, daha yaşanır bir hale gelmiş olmasını arzulamaları böyle bir derneği kurma nedeni oluşturdu. E, hemen dernek zaten e, kısa bir süre içinde faaliyete geçti. Hatta e, broşürler bastırdı. E, Eve dolaşta olan işte bu Yeşilova hüvü e, nedir e, diye kapı kapı vermeye Hı -hı. kalktılar. Baştan hatta satıcı mı diye bunlar e, şey yapmışlar. E, hani tedirgin olmuşlar. Hayır demişler işte Yeşilova hüvüyle veriyoruz. E, ne işe yarayacak bu hücreler şey? Bakın yarın öbür gün üniversite sınavına girdiğinizde çocuğunuzda İzmir'de ilk yerleşim olan neresi evet. diye soru çıktığı zaman bir soru ne diyecek ...deyeceksiniz siz... Aha, öyle mi değil ...buruşurları <gülüyor> <Hırşilleri> almaya başlamışlar... <gülüyor> ...yani e, sonra biz Bodrum katlarında... E, ...mahalle altına... E, ...çeşitli konferanslar, seminerler verdim ben... ...yani e, amaç... Bu, e, ...bütün halkı buraya çekebilmekti... ...hatta kazı zamanı... E, kazanın son zamanlarında... ...buluntuları da... hem e, ...çevredeki halka anlatabilmek amacıyla... ...bir halk kahvaltısı yapıyoruz burada... E, Yerel yöneticilerle aynı zamanda belediye başkanı dahil olmak üzere hepsi geliyor. Amaç hem yerel yönetimin halkla bütünleşmesi hem de kaza alanlarının kültür açısından bu bütünleşmeye bir yarar sağlamasını hedeflemekti böyle bir bütünleşme içinde birlikte kahvaltı yapıyoruz. Çok Anlatıyoruz. Iyi. Onlara gösteriyoruz. Böylece daha bilinçli bir çevre oluşuyor. Bunun etkisini de gördük. Çünkü bu bulunduğumuz yer aslında eskiden insanların çok dolaşamadıkları bir yerdi. Hı hı. Çok böyle kötü işlerin yapıldığı bir alandı. Hı hı. Sık sık yangınlar çıkıyordu. İnsanlar dolaşamıyordu. Hı hı. Ve burası yapıldıktan sonra çevre düzenlemesi de yapıldı. Yani sadece bu bina değil aynı zamanda Bornava Belediyesi bir park da yaptım bütün çevreye. Yeşilova hı hı. ismi de parkın. Ve sabah 7'de şimdi artık görebiliyorum kadınlar ve e, bayanlar hı hı. E, genç kızlar yürüyüş yapıyorlar dolaşıyorlar. Kimse artık e, onları engelleyecek hı hı. bir korku duyacak herhangi bir şey yok. Hı hı. Yani e, halk içinde yaşanabilir bir hmm. çevreye dönüştürdük. Bir arkeolojinin evet. e, bazen e, kötü anlamları da olabiliyor. imar <gülüyor> açısından <gülüyor> falan ama alt yapılacak binaları engellemek Aynen, açısından evet, ama e, negatif bir anlamı. Burada tam anlamıyla pozitif anlamlarını yaşıyoruz. Hmm. Çünkü e, daha temiz, daha yaşanabilir bir çevre oluşturduk. Çevremize son derece lüks binalar, konutlar hmm. yapılmaya başlandı. Hmm. E, özellikle gece burası müthiş bir ışık hmm. e, cenneti şehir. Şeklinde. Yani muazzam bir görünüm oluşturuyor. E, hatta amacımız e, gece de buranın hı hı. kafeteryası da var. çünkü kafeterya hı hı. bölümü de var. Çevre halka kafeteryasının da hizmeti vermesi, sunulması. Böylece 24 saat neredeyse yaşayan bir e, arkeolojik alanı görebilmek. Arkeolojik bir alanın çevreye, topluma, kültüre ve turizme e, bu anlamda önemli bir yarar sağlamasını eleştiriyor. Yani şey büyük bir avantaj tabii. Şimdi düşünüyorum da Bornova da böyle bir yerin bulunabilmiş olması şansı öncelikle. Yani bir, bir tesadüf eseri. Tabii. Yani burayı buldum. Evet. E, hemen ardından bir yıl sonra Forum Bornova'nın önünde başka bir yer buldum. Aynen. Gerçi orada da kazı başladı. Aha. Mesela burada barış dönemini kazıyoruz bir tarafta. Hı hı. Bir tarafta e, yaklaşık 300 metre kadar ileride kentin savaş dönemini. Hı. 5 yıl önceki dönemi küçük bir Troya kenti kazıyoruz hı hı. orada. Yani evet. O tematik anlamdaki ayrım da çok önemli. Bir yandan şimdi tabii işte e, biz böyle biraz e, ağza bir parmak bal çalalım, öyle bir şey yapalım. Yani burada e, sadece toprak altındaki birkaç buluntudan e, bahsetmiyoruz aslında. Bu işin yorumlanması ve evet. anlatılabilir bir hikayeye getirilmesinin bir aracısı olacağını tahmin ediyorum ben bu yapının. Evet. Özellikle yani sizle diğer sohbetlerimizde de benim anladığım siz e, sadece buluntuların bulunarak yani bulunup işlenip sergilerin hale getirilmesinden daha öte o buluntuların anlattığı hikayelerin etkin bir şekilde anlatılabilmesini amaçlıyorsunuz. O yüzden burada bir ziyaret edilebilir bir Neolitik köy var ve çocuklar e, kıyafetler giyip orada e, araçlar, çömlekler e, ve ekmek yapabiliyorlar mesela. Ya da deneysel arkeoloji anlamında kazıyı izledikten sonra kendileri kazı yaparak o buluntuyu deneyimleyebiliyorlar. Ya da işte bu bahsettiğiniz gibi bir barış döneminin e, hüküm sürdüğü bir, öyle değil öyle bir hayatın hüküm sürdüğü bir dönemin insanlarıyla yakın yine çok yakın bir mesafede bir e, savaş döneminin e, yaşanmış olduğundan olduğu bir e, hayatın geçtiği bir yerleşim alanı. Evet karşılaştırdı biliniyor. E, ve bu tabii ki bir şekilde de iklim değişiklikleriyle vesaireyle de bağlantılı aynı zamanda değil mi? Yani, yani burada yapılan e, şeyler aslında e, her şeyin e, eskini, günümüzdeki yansımlarını anlamaya çalışıyoruz. <gülüyor> yani şöyle söyleyeyim, örneğin burasının e, nevortik dönem, tarih öncesi dönemde terk edilmelerini nedenlerinden, temel nedenlerinden biri iklim değişimi. <gülüyor> Ee, bu yüzden ne, şey yapmışlar. Burada gelen öğrencilere aktiviteye katılan iklim değişimini anlatmaya çalışıyoruz. Yani hı hı. ne yapabiliriz? Bakın bunlar terk etti. Günümüzde de aynı şeyler yaşanıyor. Bunlara karşı ne yapabiliriz? Bir başka olgu göçmenlik olgusu. Hı hı. Mesela e, iki kişi e, gelen grupların içine katıyoruz. Bunlar bir şeyler üretiyorlar. Bu göçmenleri köyün içine kabul ediyor musunuz? Hı hı. Etmiyor musunuz? gibi Sosyal bazı realiteleri de burada hı hı. dile getirmeye hı hı. çalışıyoruz benim için. Bunun da ötesinde çıkan bulgular bize bize sadece buluntu değil. Yani buradaki o dönemki yaşamın bir parçası olarak gördüğümüz için örneğin Çanak Devletleri üzerinde çıkan bir Pars şeyleri okay. burada İzmir'de yoğun bir Pars popülasyonunun varlığını ortaya okay. Anadolu Parsının popülasyonunun okay. varlığını ortaya çıkart Yani İzmir'in bilinmeyen bir yüzünü burada görmeye okay. çalışıyoruz. Deniz seviyeleri çok farklı. Mesela bu dönemde bunun sonuçlarını anlamaya çalışıyoruz. Yaşamla Kaç metre aşağıdaydı? Günümüzden 8-8.500 dönemince 35 metredi. Yani Körfez'de İnanılmaz. deniz yok. Evet. Körfez'in olduğu yerde deniz yok. İstanbul Boğazı bile yok o dönemde. Hı hı. Yani böyle bir coğrafyayı günümüzdeki yaşam koşulları içinde anlatmaya ve algılatmaya uğraşıyoruz. Bu bina bizim için aracı tabii hı hı. bu açıdan hem de aktif olarak bunu aracı çıkan her yeni dönemde yeni bulgunun yorumlanması bir ölçüde bu bina sayesinde gerçekleşiyor. Yani bina kalıcı bir sergi değil. Hep sürekli ivedilikle değişen yeni neden, yeni bulgularla yeni yeni yüzünü İzmir yeni bilinmeyen yüzünü anlatmaya çalışan bir bina olacak. Yani e tariflediğiniz anlamda bütün tarihsel altyapısıyla beraber kullanıma getirdiğiniz bu süreklilik öyle diyeyim. Yani e, geçmişteki buluntu aslında bugüne ve geleceği ışık tutuyor ve buradaki bütün anlatı da bunun üstünden kullanıyor. Bu bir süreklilik ve kesintisizlik sağlıyor. E, arkeolojik çalışmalarda genellikle ya da tarih anlatılarında hep bir ana dönülerek o anın içinde kalınarak o anlaşılmaya çalışılır ama tarihi aslında bugünden okunan bir şey sürekli. O yüzden de hep bugüne ve bugünden bir anlaşılmaya Sonrasında referans veriyor aslında bütün yaptığınız çıkarımlar vesaire o anlamda burada bir süreklilik var e, yapı da kendisi de öyle bir sürekliliği fiziksel mekanda da tarifliyor yani girişinden dolanımına e, her e, basılan mekan yeni bir mekana açılıyor size e, bina çevresinde kullanıma dair olan özelleşmiş alanları farklı kodlardan gösteriyor vesaire o anlamda da bence e, bir ilişki var içinde bir de daha önce onu size de söyledim dinleyenlerle de paylaşayım yani bir bina yapmakla iş bitmiyor e, tabi burada yerel yönetimin çok büyük bir desteği e, bir şekilde sizin başlattığınız bir vizyonun sahiplenilmesi ve inşa Kesinlikle. edilmesi var ama bir de işte bu binanın da nasıl yaşayacağını kurgulamak mevzusunda var. Bunu sadece ziyaretçisine değil aynı zamanda mevcut yapılı çevresine de açmak kentin bütününü açmak buraya gelmeyi kolaylaştıracak bütün yöntemleri geliştirmek ki bunları da yapıyorsunuz yakın zamanda bir ücretsiz servis de başlayacak anladığım kadarıyla en yakın metro istasyonundan buraya. E bütün bunlar burayı yaşatacak olan şey ve ben daha önce teşekkür etmiştim size tekrar teşekkür ediyorum yani böyle bir şeyin var olabilmesini sağladığınız için ee, ve... Teşekkür ederim. Yani bu bina e, tam anlamıyla geçmişle günümüz arasında bir köprü. Hı hı. Yani hı hı. biz bu köprüyü e, kurmaya çalıştık. Hı hı. Zaten köprülerle ulaşılıyor. <gülüyor> evet, <de. gülüyor> bir köprümüz var ama bu köprü e, yaşayan bir köprü hı hı. her açıdan. Bunu da epikli yaşatmak ve yerel yönetimin de evet. önemli ölçüde desteğiyle bilimsel verilerden şaşmadan hı hı. yani ütopik şeye kaçmadan mümkün olduğunca bilimsel veriler ışığında profesyonel kadrolar, hı hı. uzmanlar desteğiyle bu işi sürdürmekte amacımız var. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Geldiniz. Sağ good. Sağ Açık mimarlı. ...mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı. Hazırlayıp sunanlar... ...Cenk Dereli ve Volkan Taşkı. Katkılarından dolayı... ...Kale Bodur'a teşekkür ederiz. Açık Radyo program destekçisi olun.